Köpek balığından yapılan ilacı kullanmanın caiz olup olmadığını merak etmiş. Köpek balığını yemek caiz olduğu gibi, yani köpek balığı dendiği zaman insanlar biraz e, vahşi bir hayvan olduğu için bundan ürküyorlar. Köpek balığının etini yemek nasıl caizse onun herhangi bir cüzünden yapılan bir ilacı kullanmak da caizdir. Dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.